Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Batı Afrika'da yaşayan aslanların sayısında tehlikeli bir azalma olduğu açıklandı. Yapılan yeni bir çalışma bölgede sadece 400 aslan kaldığını gösteriyor. Pantera tarafından yapılan araştırma 17 ülkede yürütüldü ve 6 yıldan fazla sürdü. Batı Afrika aslanları genetik açıdan kıtadaki diğer aslan türlerinden farklı. 2005 yılında Batı Afrika aslanlarının 21 özel koruma alanında yaşadığı düşünüyordu... Ama bilim dergisi Plus ONE'da yayınlanan çalışma aslanların artık sadece dört alanda mevcut olduğunu gösteriyor. Rapor aslanların şimdi Batı Afrika'daki eski yaşam alanlarının sadece %1.1'inde yaşadığı gösteriyor. Aslanların yaşam alanlarının çoğunluğu tarımsal alanlara dönüştürmüş durumda. Pantera, Batı Afrika'da aslanların soyları tükenme tehlikesinde olan hayvanlar listesinde alınması gerektiğini söylüyor. İnsan nüfusunun artması ve yoksul ekonomilerle birlikte koruma fonları eksikliği nedeniyle bölgedeki aslanlar giderek daha savunmasız halde. Batı Afrika aslanlarının bölge kültüründe özel bir önemi var. Aslanlar, hükümetler ve bölge insanı için bir gurur sembolü ve birçok ülkelerin amblemlerinde de temsil ediliyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, Batı Afrika aslanlarının acil olarak uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Arjantin'in Cordoba kentinde bir mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri merkezli genetiği değiştirilmiş organizma üreten Monsanto'ya dur dedi. Cordoba'daki mahkemenin verdiği karar, şirketin bölgedeki GDO'lu yeni bir mısır türü ekmesinin önüne geçilmesinde önemli bir adım oldu. Bölge halkı ve çevre örgütleri de bir süredir bu ekimi engellemek için mücadele ediyorlardı. Ancak mahkemenin kararı bir son değil. Monsanto'nun yapacağı ekimin çevreye zararlı olmadığını ispatlamak için belge sunması talep ediliyor. Uluslararası bir biyoteknoloji devi olan Monsanto'nun bu belgeleri elde etmesi çok da zor değil. Monsanto 2005 yılında Endonezya'ya pazarladığı Geydoğlu pamuk tavımının çevreye verdiği etkiler yüzünden inceleme yapılmasını engellemek yüzünden Endonezyalı bir yetkiliye 50 bin dolar rüşvet verdiği için 1,5 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Monsanto'nun ürettiği Geydoğlu mısır çeşitleri arasında hayvan yemi olarak Türkiye'ye girişine izin verilen Yasanın yürütmesi Danıştay tarafından durdurulan MON 810da bulunuyor. Monsanto'nun en yaygın kullandığı ürünlerden biri olan mısır çeşidi Almanya, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Lüksemburg ve Fransa gibi ülkelerde yasaklanmıştı. Journal of Applied Toxicology dergisinde 15 Şubat 2012'de yayınlanan bilimsel bir makale MON 810 isimli mısır çeşidinin içerdiği değiştirilmiş genin insan hücrelerine zararları olabileceğini açıklamıştı. Ancak buna rağmen bu mısırın yem amaçlı Türkiye İtalya Biyogüvenlik Kurulu tarafından izin verilmiş. Sonra da Danıştay bu kararı iptal etmişti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde bulunan sınırlı yeşil alan kafe yapılacağı gerekçesiyle betonlaştırıldı. Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde yer alan 100-150 metrekarelik yeşil alan kafe açılacağı gerekçesiyle yaklaşık bir ay önce betonlaştırıldı. Akademisyenler ve öğrenciler ise buna karşı çıkarken T24'te inan Ketenciler'in haberine göre Üniversite yönetiminin kampüs önünden geçen servis araçlarının da kampüs içine girmesi için harekete geçtiği ve kampüs duvarının yıkılarak bahçeye yol yapılması için 20'ye yakın çam ağacının kesileceği iddia edildi. Yol yapmak amacıyla 16 Ocak Perşembe günü kampüsteki bir ağacı sökmeye çalışan üniversite personeli akademisyenler ve öğrenciler tarafından engellendi. Üniversiteliler ağaçların kesilmemesi için kampüste nöbete başladı. 2000'e yakın öğrencinin eğitim gördüğü Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde akademisyen ve öğrenciler tatil dönüşünde bahçede bulunan yaklaşık 150 metrekarelik betonlaştırılmış bir alanla karşılaştı. Öğrencilerin yaz aylarında dinlendiği kampüsün tek yeşil alanı kafe açılacak olması nedeniyle betonlaştırıldığı öğrenildi. Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsündeki yeşil alanın betonlaştırılmasına yönelik tepkiler sürerken kampüsteki zaten az sayıda olan ağaçları tehdit eden bir projeye daha başlanması akademisyen ve öğrencinin tepkisine neden oldu. Konu Twitter üzerinden hashtag dokunma ile de takip edilebiliyor. Bisiklet aktivistlerinin yeni bir oluşumu var. Bisikletli ulaşım platformu ilk eylemine hazırlanıyor. Bu hafta sonu pazar günü yani 19 Ocak pazar amaçları metrobüse bisikletle girme talebini görünür kılmak platformun. Ve platform üyelerinden Berran Yavru bisikletlilerin trafiğin bir parçası olarak görülmesi için mücadele ettiklerini söylüyor. İstanbul gibi bir şehirde bisiklet kullanmanın bir derdi, motorlu taşıt kullanıcılarının tacizinden kendini korumaksa bir diğer derdi de dikine mazgallara, azıcık bisiklet yoluna rağmen bisikletli bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmek. Bisikletler eylem için 19 Ocak Pazar günü yani bu pazar saat 13'te yani öğleden sonra bir de Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan hareket edecek bisikletli ulaşım platformu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve özellikle de platformun dev hizmeti bisiklet yolları haritasını görmek isterseniz şu internet adresine gidebilirsiniz bisikletli tekrar ediyorum bisikletli ulaşım .com. yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği